<gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ve ve illallah la ve abduhu İbrahim milleti ve keyfiyeti hakkında ders devam ediyorduk. İbrahim milletinin gereklilikleri vardır. Herkes İbrahim'in milleti diyor. Herkes biz İbrahim'in milletine tabi olduk diyor. İçinde Yahudi ürkanlar da var bu iddiada bulunanları. Her küfür taifesi diyor ki biz İbrahim'in dinine tabiyiz. Ama İbrahim'in dininin sıfatı ve İbrahim dininin gereklilikleri vardı. Biz bu gereklilikleri işliyorduk. Başlıklar altında, baplar altında. Bunun keyfiyeti Allah subhane teala bizi nasıl irşad etmiş bunu öğrenmeye çalışıyorduk. Bu hafta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 Doğru konuşan, yalan konuşmayan, içi dışı bir olan, münafıklardır çünkü iç, içi dışı ayrı olan, diliyle farklı şey söyleyen, içiyle farklı şey inanan insanlar. Allah سبحانه تعالى gene Musa aleyhisselamdan haber verirken Firavun ve kalbine şöyle söylediğini bildiriyor. "وَإِلَّا مُتَأْمِنُوٓا لِفَأَتَزِيلُونِ" Eğer iman etmiyorsanız benden uzaklaşın diyor Musa aleyhisselam. İtizal edin benden.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 Birine dedi seni başın. Birine dedi gidin bunun kellesini vurun dedi. Bak dedi öldürdüm dedim. Ahmak herif getirdiği delinene bak. Ondan sonra tamam dedi. Yani iktan da doğruysa İbrahim dedi ki benim Rabbim şeyi güneşi dedi doğudan getirir, batıdan batırır. Sen bir Herminal Magrip. Batıdan getir bakayım dedi. Allah teyken bu heiten ledi kasar. çok önemli. Apıştı kaldı kafir diyor. Arapça bu bu demek. Apıştı kaldı kafir.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 Bir iki ay sabredeceksin, Allah senin ticaretine bereket verecekti. Bir iki ay sabredecektin, Allah o çıkılmaz zannettiğin şeyden sana çıkış yaratacaktı. Çünkü Allahdür meyyatta <gülüyor> qillahi yecallahu makhrajen, wyrzukhum la Kim Allah'tan korkarsa, gerektiği gibi sakınırsa, takwali yaşarsa, yecallahu <gülüyor> makhrajen, Allah çıkış yaratır. Bütün kapıların kapandığı bir anda Allah çıkış yaratır. Niye Allah diyor ve yerzukhu min haysu Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Çünkü insanın en zayıf olduğu mesele budur. Allah diyor ki şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve emrukum bil fuhşa size de kötülüğü emreder bununla beraber. Ya bu ticareti yapmasak işte işlerimiz az olacak. İşte şunu yapmasak işlerimiz kesa doğru Sabret. Allah seni imtihan ediyor. Karşılığında mükafat verecektir.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 muvahit olmuş yani. Elhamdülillah tevhidi öğrenmiş kız. Amcasının müşrik olduğunu nikahlamaya kalkıyorlar. Ya nikahlanacaksın ya da seni öldüreceğiz diyorlar. anlatabilir mi? Ya bu kadın bu kız diliyle düşmanlığı izhar edemiyor yani. Niye? Güçsüz durumda yani. Canı tehlikede. Öyle değil mi? Ben bunlardan bahsetmiyorum. Ama bizler, bizler buna imkan sahibiyiz. Kimse bizi dövmüyor. Kimse bize kalkıp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 ve Yaqub, إِسْحَقُ وَيَاكُبُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْرِيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَبِ <gülüyor> İshak ve Yaqubu verdik, onların zürriyetine de kitap ve hikmeti verdik biz diyor. Dünyada da onlara ecir verdik mükafat ve <gülüyor> اِنَّهُ فِي ile لَمِنَ الصَّالِحِينَ Onlar ahirette salih olanlardı. Neden? Çünkü onlar tevhidi ve tevhid milletinin gerekliliği olan her şeyi yerine getiriyorlardı. Allah subhanahu wa ta'ala gene diyor ki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 Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Çünkü Allah bunu emrediyor. Vasbir alemen yakulun Dediklerine sabret. Sana laf bile atarlar. Yaşlı yaşlı kadınlar şunlara bak diyor. Yobaz bunlar diyor. Duyuyorsun yanından geçerken yapıyorlar. 50 tane laf atıyorlar. Ne yapacaksın? Vasbir alemen yakulun. Allah diyor sabret. Vehcurhum hijran. Onları kötüle bak. Emir var ha Gücün yetiyorsa kötüle onları.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 Biraz mantıki deliller getiriyorsun ki adam da ne yapsın tevhidi kabullensin diye. Ama bu kötülerini adama hakaret etmek değil. Adamın putuna sövmek değil. Allah çünkü diyor onların ilahlarına sövmeyin. Onlar da sizin ilahınıza söverler. Çünkü müşrikler böyle. Gene Allah subhanahu aleyhi teala bir ayette diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ Kafirler Resullerine dediler ki ne مِنْ عَرْضِينَ Sizi toprağımızdan çıkaracağız. ''Evle nefi fi milletine'' ''Ya da bizim dinimize gireceksin.'' Yani bu ayeti yaşadığıma inanıyorum yani. Oraya gittik oradan kovdular deport ettiler. Öbür tarafa gitti kardeşler oradan da deport ettiler. Diyorum en son roketi koyup aya yollayacaklar. Mecbur. Niye? Adamların dinine girmiyoruz yani. Adam diyor ya dinimize gireceksin ya da seni arzımızdan bizim topraklarımızdan çıkaracağız.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 Allah diyor ki bunları gördüğün zaman fa arid anhum onlardan yüz çevir hatta yahudu fi hadithin başka boş bir söze dalıncaya kadar bu da şunun gösterin. müslümanın konuştuğu hiçbir söz dolu değildir. Hani Allah'ın ayetleri daha geçmesin zaten küfür. Diğer konuşmaları da boş sözler. Başka boş söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir diyor. Ve imma yensiyunke şeytanu fala taq'ud ba'd adh-zikra Şeytan ama unutturabilir bazen sana. Şeytan unutturduysa hatırladığında oradan kalk. Ma'al onlarla oturma diyor Allah. zalimler kavmiyle beraber sakın oturma. İmam Kurtubi rahimeullah diyor ki: "Kale İbnu Atiye, İbnu Atiye dedi ki: İcma'mun muneakkidun ala en-nehyi anil münker fardun limen ataqa Bağlı bir icma var ki güç yetirenin Emri bilmaruf ma'ruf nehy yapması farzdır. Farz. Terk ki günahtır yani. Ve emine darrar ale nefsihî ve alel muslimîn. Kendi ve Müslümanlar aleyhine zarardan eminse. Fe inkafe feyunkir bi kalbihî. Feyenkiru bi kalbihî er korkuyorsa Müslümanlar ve kendi nefsi için o zaman ne yapar? Kalbiyle inkar eder. Veya yahcur zalmunkar ve la yuhalitehu munkar sahibini kötüler ve onlara karışmaz.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 Sakın kafirlere itaat etme. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Onlarla da büyük cihad ile cihad et. Bu ayet ne ayeti? Furkan, bu ayet hangi? 51. Furkan suresi 51. 51-52. Bu ayet Mekki bir ayet. Mekke'de nazil olmuş bu ayet. Önemi ne peki? Ve cahidhum cihaden kebira. Onlarla büyük bir cihatla cihad et.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 وأن الجهاد الكبير فيها هو الحجة والبيان بالقرآن المبين Kur'an'la حججeti beyan etmektir. Gidiyorsun bütün müşriklerle savaşıyorsun delillerle. Ortaya koyuyorsun. Öyle değil mi? Adamlarla oturuyorsun, tartışıyorsun. Koyuyorsun suretleri. Delikanlı insan falan da tekfir et. Hadi beni ettim ben gariban İlyas. İbn Teymiyye de aynısını söylüyor. Hadi ediyorsan on da et. Veya öteki müşrik şirki İslam yapmış. Ya bak alimler burada böyle demiş. Ne yapıyorsun? hücreti beğen ediyorsun. İnsanlar onların ahmaklıklarını, cahilliklerini görüyorlar. Hücreti beğen ediyorsun. Bu da cihadın bir parçası. O yüzden İbnü Teymiye de buradaki ayette kastedilen cihadın Kur'an'ı hıccetle beyan ile müşriklere ulaştırmak olduğunu söylüyor. Allahu Teala gene başka bir ayette, bu ayette Kalem Suresi 7. ayetten 10. ayete kadar bu ayetler demek ki hepsi Mekki, Mekke'de inmiş yani. Hani devlet varken falan filan değil. Devlet yokken Allah Subhanahu Taala emrediyor. İnne rabbeke hu Şüphesiz senin Rabbin yoldan sapanı da bilir, hidayete eren de bilir. Kimse nefsini temize çıkarmazsın. Fe <gülüyor> la yalancılara, yalanlayanlara uyma. Ve <gülüyor> Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da acı çekiyorlar.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 Neyi tabi olduğu şey nedir? Allah ve Resulü deyse ise nedir? Hevasıdır. Heva istekleri, arzusu. Adam istiyor onun istediği gibi din yaşa sen. Kimsin ben senin istediğin gibi din yaşayayım? Allah'ı bırakayım da. Resulü bırakayım da niye ben sana tabi olayım? Allah diyor ki ve kana Yani onlar sakın itaat etme. İş olmuş bitmiştir. Sen Rabbinin emirlerine itaat et. Sen Rabbinin yoluna uyu insanlara değil.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 Sen sakın onlara uyma diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. li hukmi rabbik <tık> ve <tık> la minhum athimen ev kafura Sen Rabbinin hükmüne sabret Onlara tabi olma Onlar nedir? Athimen <tık> günahkardır ve kafura Çok da Çok inkarcıdırlar. Onlar öyledir. Özellikleri vardır onların. Adam günaha meyyeldir ya. Adam her türlü işliyor kalkmış sana Dini öğretiyor. Sen kimsin lan?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 ve kefa billahi Allah sana vekil olarak yeter. O inne şeyatin şüphesiz şeytanlar leyhuna ila evliya'ihim leyucadiluukum. Dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. Gelir dostuna sen senin vazgeçir, vazgeçiremez vesvese veremez sana. Ona gelir der ki git ona şunu şunu de. Gelir kulağına fısıldar bunu. Öyle değil mi yani?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 وإن أطعتمهم إنكم لمشركون eğer onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz. Bak tehdit çok açık ve net. Gene Allah Subhanahu teala diyor ki innellezîne attu ala adbârihim üzeri geri gerisin geri dönenler var ya min ba'de mâ tebayyana lehumul huda. Hidayet belli olduktan sonra ama. Bakın burası çok önemli. Hani cahilken değil. Hidayet adama belli oluyor ondan sonra gerisin geri geri dönüyor şeytan sövlelehum ve emne لَهُمْ onlara süslediği emellerle oyaladığı, zalike bi annahum qalu çünkü onlar dediler ki lilladine مَا ma nezzalallah Allah'ın indirdiğini kerh görerekse senutiye okum fi ba'd bazı işlerde size itaat edeceğiz dediler vallahu yalemu israrahum Allah gizliliklerini bilir adamlar kalkmışlar yok biz parti kılacağız şunu yapacağız bunu yapacağız sen kimi kandırıyorsun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 <gülüyor> Müşriklerden bahsediyor. Onlardan beri olmaktan bahsediyor. Mâsiyetun fîme âmerû bihî fe innallâhe teâlâ neha an ta'atil Allah kafirlere itaatten bizi nehyetti. Ve akbara annel muslimîne in iman ilel Allah haber verdi ki eğer müminler imandan sonra kafirlere itaat ederseler küfre dönmüş olurlar imanlarından sonra. Hamid İbn Atik bu meselede müstakil bir risalesi de var.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 Firavun ve Haman Neydi? Veziriydi. Yardımcısıydı Haman onun. Ve cunudahuma kainu khatin. Ey asine müşrikine asimin. Onlara itaat eden, onlar da müşriktiler yani. Ve cunudahuma kainu khatin. Yani Firavun ve Haman orduları suçluydular. Yani manası ne? Günahkar mı? Kafir mi? Diyor ki ey asine müşrikiyne asimin. Müşrik oldular. Niye?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 Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verir. Sözlerin güzelliğinde bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Bu akide avar neler. Rabbil Alemin. Subhanak la ilaha illa